Bu Allah'a göre pek kolaydır. Feaminu billahi ve O halde Allah'a, Resulüne ve ona indirdiğimiz Nura Kur'an'a iman edin. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.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 Allahü Ve Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler. Ya ayu âmenû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 Evlatlarınız sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükafat ve mutluluk ise Allah nezdindedir. فَاتَّقُوا Onun için gücünüz yettiğince...